Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Avru Azdaş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyor? Bugün size Avustralya'dan ve Fransa'dan gündemler seçtim. Eurotopics tarafından hazırlanan bültenlerden. Ee, önce Avustralya, bundan kısaca bahsetmişsiniz siz ama bayağı çarpıcı ve önemli bir rapor olduğunu düşündüğüm için ben detaylarıyla aktarmak istiyorum. Hı hı. Ee, geçen hafta Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, e, Afganistan'da görev yapan Avustralya özel birliklerinin e, işlediği yasa dışı, cinayetlere dair bir rapor hazırladı, evet. ee, bir raporu açıkladı. Ee, bu raporda 2009 ve 2013 yılları arasında bu özel birliklerdeki elit bir grubun 39 sivili yasa dışı bir şekilde öldürdüğüne dair e, inandırıcı deliller e, sunuluyor. Ee, yasa dışı öldürme derken neyi kastediyoruz aslında? Yani bu böyle şey biterim gibi teknik biterim gibi görünüyor ama hani raporu okuyunca ayrıntılarını görünce baya kan dondurucu. Ee, Genelkurmay Başkanı diyor ki hiçbir savaşın harareti içerisinde değildi ve hiçbir öldürme eyleminde de işte failin kafası karışıktı yanlışlıkla yaptı diyebileceğimiz bir şey söz konusu değildi. Şimdi söyleyeceklerimiz dinleyicilerimizi biraz rahatsız edebilir. O yüzden de bu uyarıyı yapalım. Askerler bu Afganistan'daki görev sıraları sırasında sivilleri öldürürken ölüm çeteleri tutuyorlardı. Öldürdükleri askerlerin, sivillerin sayısını birbirleriyle yarıştırıyor, yarıştırıyorlardı. Boğaz kesme eylemleri vardı. Ve sivilleri öldürdükten sonra suçlarını örtbas etmek için cesetlerin yakınına silahlar ya da diğer eşyalar yerleştiriyorlardı. Çok çarpıcı bir olay daha var. Bunu Yunanistan gazetesi Naftemporiki aktarıyor. Raporda adı geçen vakalardan birliğe yeni gelen üyelerin İlk cinayetlerini işlemeleri için e, üstleri tarafından öldürmeye zorlandıklarını görüyoruz. Bu korkunç uygulamanın bir adı da var. Blooding. Yani bunu nasıl çeviririz bilmiyorum. kana kıtmak kan görmek. E, kan yani atmak ilk, yani evet. Evet kanatmak. E, savaşçı kültürü e, konusunda çok deneyimli olmadıkları için Cinayet egzersizi yapıyorlar tutuklular üzerinde. Bu olaylar nasıl hani bu soruşturmaya araştırmaya nasıl karar verilmiş diyecek olursanız diye soracak olursanız aslında Afganistan'da orada yaşayan halk tarafından STK'lar tarafından bu olaylar çokça gündeme getirilmiş ama şikayetler Taliban propagandası ya da tazminat talebi, e, tazminat istiyor bunlar diyerek denilerek reddedilmiş. E, Avustralya'da ordu üzerine çalışan bir akademisyen e, askerlerle bir takım görüşmeler yapıyor ve onun üzerinde o bir şeyler söylüyor ve daha sonra e, orduda bu araştırma yapılıyor. E, bu ortaya çıkan e, hem akademisyenin hem gazetecilerin, hem de raporda ortaya çıkanlar arasında şöyle şeyler var. Mesela 14 yaşında iki Afgan çocuk yürüyorlar Avustralyalı askerler tarafından durduruluyorlar. Ve ortada hiçbir delil olmamasına rağmen Taliban sempatizanı denilerek boğazları kesilerek öldürülüyor. Bir kişinin helikopterde yer yok diye öldürüldüğü söyleniyor. Elleri havada bir Afgan'a neredeyse bir ateş tahtası gibi muamele ediliyor ve öldürülüyor. İşte Avustralya ulusal televizyonunda da kayıtları yayınlanmış bir görüntü. Bir buğday tarlasındaki çiftçiye asker işte üzerine oturmuş üzerine basıyor. Üstüne soruyor üstündeki görevliye soruyor devirmemi ister misin diyor. Ve sonra da pat diye adamı öldürüyor. Bu tip şey, dehşet verici vakalar. Yani burada çok çarpıcı olan bir kısım raporun içeriği ise bana da öyle geldi. Bir kısımda, bir yanı da bunun ortaya çıkarılmış olması. Evet. Almanya'dan Frankfurter Allgemeine Zeitung diyor ki, Ordular demokratik bir ülkeye ait olduğunda kendi başlarına hareket edemez. Neyse ki Avustralya demokrasisi Afganistan'da yaşanan vahşeti gün ışığına çıkarma cesaretini gösterdi. Bunun lahaye kadar gidebilecek bir vaka olduğu söylenebilir. Yani bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. İşte bu. Ama şöyle bir şey var. Çok ilginç. Bu cinayetleri işleyenlerin ya da işlenmesine yardımcı olan e, bazı askerler şu an hala görevdeler. Görevde dediğim, Evet. Çok ilginç bir şey de ben ekleyeyim izinle. Yani bu insanın aklına Collateral Damage adı verilen Wikileaks'in ilk ortaya çıkardığı e, videoyu da e, şu, şu anda Julian Assange'in Britanya'da Belmarsh hapishanesinde sürüm sürüm süründürülmesine yol açan şey bütün bir whistleblower denen bir içeriden bilgi sızdırmayla Chelsea Manning'in sızdırmasıyla ortaya çıkan şeyde de aynı savaş suçlarının kahkahalar içinde Irak'ta gazetecileri çocuk çocuğu katlettiklerini gösteren videonun yayınlanmasından sonra ortaya çıkmıştı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu savaş suçlarının baş mahkemeye gitmesi gerektiğini gösteren bir şeydi ama o konuda bir şey yok mesela. Evet maalesef e, sizin söylediğiniz gibi e, bu nedenle Kessler'ın binlerce cezaevinde kaldı ve Assange da Assange'ın da hayatı yılları özgürlüğünden yoksun bir şekilde geçti ve geçmekti. Benim de e, öyle. Genel evet. Artıdanede. Evet, evet, evet, evet. Ee, bu raporda söylenen ilginç şeylerden bir tanesi. Bunlardan üst düzey komutanların haberi olmadığını işte orada devriye yapan sahadaki birlikler içerisinde gerçekleştiği tüm bunların ve o sahadaki komutanların da yarı tanrı gibi görüldüğü yaptıkları uygulamaların hiçbir şekilde karşı çıkılamadığı gibi notlar yer alıyor ve hani şey burada işte Afganistan Cumhurbaşkanı bu rapor açıklanmadan önce aranmış, özür dilenmiş. İşte bu ailelere tazminat verilmesi gündemde ve bu askerlerin yargılanması gündemde. Daha sonra Lahaya kadar da gidebilecek bir vaka olduğu söylenebilir deniyor ama bilemiyoruz tabii ki. Böyle çok bir çok kültürün güzel. olduğu yani bunların mümkün olabildiği bir kültür... Hani bu, bu birkaç e, istisnai vaka değil de işte sizin söylediğiniz gibi collateral damage. Hani savaşın bir parçası Sivil bu Sivil zayiatı yani. Evet, evet. Collateral damage de teknik bir terim zaten. Yani yan ürün. Sivi, yan ürün savaş zayiatı. Sivillerdeki savaş zayiatına verilen bir teknik isim İngilizce'de. Evet. evet. evet bu buradan şey Fransa'daki küresel güvenlik yasasına siz de bahsettiniz yani tüm bu eylemlerin hani hukuka uygun olmayan vicdana uygun olmayan eylemlerin ortaya çıkartılması çok büyük bir önem taşıyor işte ifşacılar whistleblowerlar ya da gazeteciler. E, Fransa Parlamentosu'nda e, onaylanan e, güvenlik e, yasasıyla artık polislerin e, eylemlerde yaptıklarını ifşa edecek e, görüntülerin yayınlanması yasaklandı. Yani kimlikleriyle birlikte ifşa edecek e, görüntüleri kötü niyetli olarak yayınlayamayacak e, artık e, gazeteciler. E, öte yandan polis... Hem eylemlerde hem de diğer zamanlarda insanları daha fazla işte dronlarla beden kamerası denilen kameralarla daha fazla teknik takibe maruz bırakacaklar ve daha fazla silah taşıma imkanına sahip olacaklar. İşte bu görüntüleri yayınlayan gazeteciler suçu bulunurlarsa 45 bin euro para cezası ve bir yıl hapis cezası alabilecekler. E, bu e, yasanın bir parçası önce Cuma günü meclisten geçti sonra hafta sonunda çok büyük kitlesel gösteriler oldu. Ve pazartesi akşamı da şöyle ilginç bir olay oldu. Ee, göçmenler işte kendilerine barınma hakkı, barınma yeri sağlanmadığını göstermek için kent meydanlarından birisine çadırlarını kurdular. Ve oraya da polis e, çok sert bir şekilde müdahale etti. Ve yine videolar yayınlandı. İşte o videolarda işte koşarken çelme takılıp düşürülen e, bir eylemci görülüyor. Ya da işte bir grup... Polis bir gazeteciyi çevrelemişler ve ile vuruyorlar. Böyle görüntüler yayınlandı. Bunlar da ciddi tepkiye yol açtı. İçişleri Bakanı da bu görüntülerin şok edici olduğunu söyledi. E, ama buna rağmen e, ertesi gün e, yasanın geri kalan kısmı parlamentoda onaylandı e, ve senetoda e, Ocak ayında görüşülecek ve onaylanması bekleniyor. Burada şey aktarmak istiyorum ben e, medya yöneticileri genel yayın yönetmenleri ortak bir bildiri e, açıkladılar. E, dediler ki e, işte gösterilerde basın özgürlüğünün kısıtlanması bizi kaygılandırıyor. E, gazetecilerin korunması diye getirilen öneriler sadece gazetelerin daha fazla takip edilmesini sağlıyor. İşte bizim kamusal alan içerisinde görevimizi yaparken akredite olma koşulumuz kabul edilemez. Bizler muhabirlerimizi protesto gösterilerinden önce hiçbir şekilde haber geçmeleri için akredite etmeyeceğiz dediler. Yani Fransa'da bu konu üzerinden ciddi bir gerginlik, çok kararlı bir tartışma yürüyor. Ama yasa yüksek bir kabul oranıyla geçti. Gelişmeleri burada da takip edeceğiz. Evet sabahleyin zaten açık gazeteyi bir dizi dünyanın dört bir tarafından gelen skandal niteliğinde Riya ve skandal haberleriyle açmıştık. Bu, bunu da katmamız gerekiyor Fransa'daki bu duruma. Yani polisin e, bir de polis hakkındaki herhangi bir filmin de videonun da gösterilmesi, çekilip gösterilmesinin suç olacağına dair de yeni şeyler çıkarıyorlar. Yani hakikaten e, bu da e, koskoca Fransa demokrasisi işte. Fransa'da 1789'dan bu yana. Evet. evet böyle bir Ama yugula... Fransa, Amerika. Aynen. Fransa'dan... Kısaca bir filmden bahsedeyim, e, tartışma yaratan bir film koronavirüs üzerine ismi Hold Up. Bu film eski bir gazeteci tarafından çekilmiş ve crowdfunding yani kitlesel fonlamayla e, yapım gerçekleştirilmiş. Koronavirüsün e, küresel bir e, komplo olduğunu söylüyor. Aslında bunun gripten birazcık daha fazla bir şey olduğunu... Ama işte hmm. kamu ıı, yetkililerin de eliyle yaratılmış bir küresel komplo olduğunu söylüyor. Bu film e, şey e, yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra 3 milyon kişi tarafından izlendi. E, işte, Sinemalarda mı? A, çok özür dilerim. E, online olarak. Hmm, Online olarak şimdi bazı şeylerden video paylaşım platformlarından kaldırılmış ama sayı daha da artmış. Yani bu, bu rakam bir hafta önceki rakamdı. Ee, çok ilginç ee, işte Fransız şarkıcı Carla Bruni ve Fransız aktris Juliette Binoche'da e, filmi tavsiye edenler arasında. E, böyle yani burada... E, da film... bundan bahsetti zaten evet. Hmm. Ee, burada şey e, e, e, e, e, öne çıkan meselelerden yani komplo teorisi diye bunu sunarken... Ee, i̇şte söylenen şeylerden bir tanesi ya en başta hani e, maske gereksiz diyordunuz sonra maske gerekli demeye başladınız. Yani e, kamu yetkililerinin çelişkili açıklamaları e, üzerine e, şeylerini e, senaryolarını oturttukları noktalardan bir tanesi. E, bir gazete şöyle yazmış en barbat kompletüverileri işte böyle ortaya çıkıyor kuşku tohumları ekiliyor, gerçek ile yalan iç içe geçiyor. Bunun yanında başımızdaki siyasetçiler net ve tutarlı açıklamalar yapmadıkça bu bulamaç iyice yapışkan hale geliyor. Sorumlular pandeminin ilk günlerinde maske stoklarındaki yetersizliği itiraf etmek yerine maskenin faydasız olduğunu öne sürdü. Bu belgesel siyasi aktörler için bir eğitim filmi olabilir. Bu tutarsız stratejilerin kamuoyundaki yaratabileceği ağır hasarları görmüş oluyoruz. E buradan da e, yani komplo filminin bu kadar izlenmesi ve tutulması, önerilmesi bir yana e, şeyde yani siyasetçilerin şeffaf olması, e, tutarlı açıklamalar yapması, rakamlarının doğru vermesinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bence. Evet, derin bir nefes aldım. <gülüyor> Öyle. E, ben burada bırakıyorum. E, bu e, konuları e, Eurotopics bültenlerinden derliyorum ben. E, i̇steyen dinleyicilerimiz web sitesinden Eurotopics.net'ten ya da Twitter'dan, Facebook'tan Türkçe yaptığımız yayınları izleyebilirler. Çok teşekkürler Tuba. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>